Bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle bayramla ilgili olmak üzere gündüğümüz zaman gerçekten bazı kardeşlerimiz hocam bayramın, bayram gecelerinin, bayram günlerinin İslam'daki yeri değeri nedir? Dolayısıyla bizim bayram günlerinde eştoz ziyareti bakımından yapmamız gerekenler nedir? diye bir kardeşimiz soru soruyor. Gerçekten de bayram günleri müminlerin elbette sevinç günleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabi'lere cahiliye devrinde iki bayram olduğunu öğrenince sizin bayramınız bir ayıdül fıtır, diğeri de Aydı dua yani edül etkuduhiye bir Ramazan bayramı, fıtır bayramı adını alıyor. Diğeri de kurban bayramı olmak üzere iki sizin bayramınız vardı, sevinçli günleriniz. Bu bayram günleridir buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde bu sebeple oruç tutulması bile caiz görülmemiş. Ramazan Bayramı'nda gerçi bir gün Kurban'da teşrik günleri süresince oruç tutulması sırf sevinçli o günlerde müminler yesin içsin ve oruç tutarak mahrumiyet durumuna düşmesinler diye Peygamberimiz Oruç tutulmasını bile istememiş bayram günlerinde. Şimdi bu duruma göre tabii o sevinçli günlere ön hazırlık olması bakımından da zaten malum Ramazan sonunda bir fitre vermek yoluyla fakirlere. Muhtaçlara bayram ağaçlığı gibi o günlerde onlar da bayrama katılsınlar istenmiş. Kurban bayramında da aynı şekilde bu defa kurban etleri yoluyla bir çeşit ziyafet anlamında müminlerin birbirine yardımlaşması da istenmiş. Yani sadece ben kurban keseyim, evimde et yensin, diğer komşularımız başkalarını yaparsa yapsın yerine, kurbanda aslında mümin olmayanlar ehli kitaba bile kurban etlerinden verilebileceği mesela kabul edilmiş. Tasadduk, sadaka anlamında, komşuluk hukuku bakımından, Müslüm, gayrimüslim ayrımı bile yapılmadan, komşular arasındaki bayramlaşma, görüşme ve bu arada özellikle kurban günü kurban etlerimizden Gayrimüslim komşularımıza da vermek caiz görmüş. Biz zekat üzerinde farklı görüş ortaya konmuş ki Hazreti Ömer o konuda bile Kur'an-ı Kerim'deki Nesin'in nasıla miskin kelimesini Hazreti Ömer ben Arap dilinde diyor kendi göremde miskin dendiği zaman fakir gayrimüslimi diyor Hristiyan ve Yahudi fakirini hatırlarım diyor Kur'an-ı Kerim'deki bu kelimeyi böyle anlarım demiş Hazreti Ömer. Fakat büyük çoğunluk alimler demişler zekat müminlerin, fakirlerin hakkıdır. Dolayısıyla Müslümanlar arasında değerlendirmelidir. Ama kurban konusunda biraz daha musamalı davranılmış. ve Dolayısıyla gayrimüslimlere de bu gibi hediyelerin, kurban etlerini falan da verilebileceği kabul edilmiş. Bu yüzden komşularımızla da bayramlaşma, bayram günlerinde görüşme, komşuluk hukuku aslında öne çıkmalı. Komşularla görüşmeli, kaynaşmalı. Birbirine hediyeleşmeli kurban etti kurban kesemeyenlere et ulaştırılmalı ve böylece müminlerin kardeşliği bu vesileyle ortaya konulmalı. Mesela Azim Mahmut Hazretleri ile ilgili olarak anlatılır. Zamanın değerinde kendi evinin bitişiğinde yakın komşusu varmış Hristiyan gayrimüslim. Azim Mahmut Paşa Hazretlerinin. Dolayısıyla iyi bir komşulukta bir ilişkileri var. Muhakkak selamlaşıyorlar, kendine göre görüşüyorlar. İhtiyaçlar olduğunda karşılıklı yardımlaşılıyor falan. Birbirinden komşular memnun. Fakat yıllar geçmiş, tabii komşusu kilise yolunda, Azim Ahmet Hazretleri hak yolda devam ederlerken, tabii o devirde irşad edeyim, komşuma tebliğ yapayım, İslam'a girmeye zorlayayım diye böyle bir baskı söz konusu olmuyor. Ama günü geldiğinde hatırlatmak da elbet gerekiyor bir gün. Kuşluk vakti, cuma günü, erkence Aziz Muhammed Hazretleri evden çıkmış. Komşusu Hristiyan da tesadüfen çıkmış. İşte kendi aralarında selamlaştıktan sonra, halatı sorduktan sonra beraber yürümeleri gerekmiş. Aziz Muhammed Hazretleri sormuş Hristiyan komşusuna. Demiş, nereye gidiyorsun? İşte kiliseye gidiyorum demiş, günah çıkartacağım. Bazı günahlar birikti demiş. Sen nereye gidiyorsun? Ben de demiş, erkence cumaya, camiye gidiyorum mescide. O gün biliyorsunuz Müslümanların Cuma namazı var, kalabalık kıldığımız namaz. Artık komşusuna irşat zamanın geldi kanatine varmış Azmi Hamid Hazretleri. Ya komşu demiş, şimdi beraber şimdi gidiyoruz demiş. Biraz sonra yollarımız ayrılacak. Sen kilise yoluna döneceksin, ben cami yoluna. Yarın kıyamet gününde de yollarımızın ayrılmasından endişe ederim demiş. Tabi biz komşu olarak demiş birbirimizden sizlerden memnunuz. Belki siz de bizden memnunsunuz bilemiyorum ama yarın kıyamet gününde de bu komşuluğumuzun devam etmesini gönlüm arzu eder demiş. Yalnız ben size caminin yolu doğru buraya dön desem, İslam'a gir desem, sen de haklı olarak kilisenin yolu yoldur dersin ve buna kral getirmezsin. Benim şöyle bir çözüm aklıma geliyor demiş, düşünüyorum. İstersen bu gece demiş, boy abdesti alalım. Yani temiz bir halimizle niyetli yatalım demiş gece. Hangi yol doğruysa Allah bize demiş rüya mı gösterir bir şey mi olur? Bunu Allah'tan isteyelim demiş. Bizi yaratan Allah'tan demiş. Doğru yolu göstermesini isteyelim. Komşusu olabilir demiş. Bunda bir kötülük yok. Ben demiş kendi yolumun doğru olduğuna inanıyorum. Siz kendi yolunuzun doğru olduğuna inanıyorsunuz. dediniz doğru demiş. Ya o doğru ya bu. Biri yanlış. Bunun üzerine hakikaten sözleştikleri gibi boy abdestiyle her ikisi de Yatmışlar. Tabi Azim Ahmetullah Hazretleri yapacağı dua yapmayacağı Arabi Rabbi ben demiş yolun hak olduğuna inanıyorum demiş. Son din İslam dinidir. Yüce dinimiz Hristiyanlığı için almış. Hazreti İsa bir peygamberdir. Onların dininin doğru şeklini de bizim dinimiz için almaktadır. Kur'an'ımız. Komşumuza hidayet ver diye dua etmiş. Komşusuna gelince gece saatler ilerlemiş. Seher vaktinde gecenin ilerleyen saatlerinde kapı çalınmış. Komşu kalkmış kapıyı açmış bakmış nur yüzlü birisi. Ben demiş son peygamber Muhammed Mustafa'yım ve size demiş gerçeği hak dini tebliğ etmeye geldim. Buyurun efendim demiş. Buyurmuş peygamberimiz girmiş divana oturmuş dediğine göre hanımı da çıkmış o da yan tarafa oturmuş. O da peygamberimiz konuşmuş demiş son din hak din İslam'dır. Hristiyanlık İsa bir önceki dindi o geride kaldı. Ve bizim dinimizin içinde de yerini aldı. O yüzden hak yol, doğru yol Aziz Muhammed Hüdayi'nin yoludur demiş. Ve Kelime-i de getirerek, onlara tekrar ettirerek, siz demiş bu yolla Kelime-i getirerek İslam'a girdiniz. Bundan sonrasını Aziz Muhammed Hüdayi size öğretir demiş. Peygamber'e müsaade isteyerek çıkmış. Sahne bu kadar. Rüya mıydı, gerçek miydi? Gerçekten de demiş. Şu divana oturdu. Hanımım da kendisilerini gördü ve bize demiş, ertesi gün tabii Hazım Mahmut'un acizatlerine naklediyor ve bu gece diyor, son peygamber, ahir zaman peygamberi evimize teşrif etti, divanda oturdu, bize İslam'ı tebliğ etti, kelime-i getirdik, İslam'a girdik. Bize namazını yaz, öğret diyor. Şimdi komşuluk bu aslında. Yani günü geldiğinde elbette karşılıklı konuşulacak, müzakere edilecek. Hak, din neyse ortaya çıkacak. Çünkü İslam aslında... ...toplayıcı ve birleştirici... ...bir önceki dinleri inkar etmiyor ki... ...Yahudiliği yani... ...Tevrat'ı, Hazreti Musa'yı... ...Hazreti Musa'yı İslam inkar edebilir mi? Mümkün değil. Bir Müslüman Hazreti Musa... ...haşa, peygamber değildir. O Yahudilerin lideridir, başıdır... ...veya onların peygamberidir. Ben onun peygamber olduğuna inanmıyorum... ...dese dinden çıkar. Bunu deme imkanı yok. Tevrat'ın hak kitap olmadığını... ...ileri sürse mümkün mü... Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde Tevrat olarak geçiyor, kitap olarak ifade ediliyor. Onlarca belki ayette Tevrat'tan bahsediliyor. Ve Tevrat'ın içindeki birçok hükümlerden söz ediliyor. Dolayısıyla İncil ile ilgili, Hazreti İsa ile alakalı da bir Meryem suresi var bakınız. Meryem, adı Meryem suresi. Hazreti Meryem'den bahsediliyor. Hazreti İsa'nın doğumundan söz ediliyor. Bunlar anlatılıyor. Ali İmran suresi var. Yine Hazreti İsa'nın Çin'den geldiği büyük aile, İmran ailesi. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem'in içinden geldiği büyük aile, aile, İmran ailesi adına bir sure, uzun, en uzun surelerden biri gelmiş. Ve orada da uzun uzun Hazreti İsa, Hazreti Meryem anlatılmış. Dolayısıyla bir önceki semavi dinlerin ana noktaları, öz noktaları Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Ve Kur'an-ı Kerim bunları toplamış, birleştirici bir kitap. Bunları inkar yok. Kiliseyi doğru şekliyle, İncil'i, Tevrat'ı, Zeburu Kur'an-ı Kerim içine alıyor. Ve onların tarif edildiği yerleri de açıklıyor. Yani dolayısıyla mesela Saf suresinin 5. 6. ayeti kirimesinde Hz. İsa'nın peygamberimizi isim olarak haber verişi söz konusu. Dolayısıyla orada Hz. İsa Ya beni İsrail inni Resulullah'a ileiküm. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın Resulü bir peygamber olarak diyor geldim. Niçin geldim? Musaddik kalima bene yedemine tevrati Tevrat'tan diyor benim yanımda olanları tasdik edici olarak. Tevrat'tan şu anda elimde olanları diyor doğru şekliyle doğru olanları tasdik edici olarak geldim. Ve veşran bir rasulin. Bir de bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Ye ettiğ min baddihi ismihü Ahmet. Benden önce benden sonra gelecek olan adı Ahmet olan. Ahmet Muhammed. Muhammed anlamında. ismi Ahmet olan ve benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemek üzere geldim ey İsrailoğulları diye Hazreti İsa ilan etmiş mesela bunların o zamanın Hazreti İsa'nın ümmeti mensupları biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti İsa'nın konuşması bu şekilde girmiş. Şimdi dolayısıyla buna benzer deriller sebebiyle zaten İncil'in ve Tevrat'ın içindeki doğru bilgiler Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Tahrif edilenler, değiştirilenler açıklanmış ve son kitap birleştirici bir kitap olarak ortaya konmuş. Bu yüzden Hazreti Peygamber Sıralı Aleyhisselam'ın getirdiği bu yüce dinin, son dinin hak bir din olduğunu Mahmut Üzer Hazretleri komşusuna tebliğ etmiş en sonunda ve İslam'a girmesine vesile olmuş. Bu yüzden aslında bayramlarda doğrudan doğruya komşuluk, ziyaretleşmeler, sırayrahim meydana gelecek, kaynaşmalar olacak. Müslümanlar arasındaki bütünleşme daha öncesine göre bayramlar vesilesiyle daha da güçlenecek. Bayramların buna benzer hedefi var. Yine mesela sile Rahim anlamında evlenilmesi haram olacak derecedeki yakın akrabalar özellikle. Anne baba, dedenine, çocuklar, torunlar, kardeşler, amca, dayı, hala, teyze gibi yakın akrabalar arasındaki sile Rahim, fars Rahim kuvvetinde görülmüş. sile in inkıtağı deniyor, kesilmesi büyük günahlardan sayılmış. Yani anne babayla özellikle hukukul valideyn der, hukukul valideyn ilişki kesmek anne babayla artık bundan sonra sizinle kesinlikle görüşmem manasında kökten ilişkiyi kesme hukuk anlamında hukuk o manayı ya bu büyük günahlar arasında zikredilmiş. Hukukul valideyn ve Berat gecesi gibi çok değerli gecelerde bile affedilmeyenler arasında zikredilmiş. Bu yüzden yakın akraba ziyareti zaten farz kuvvetinde Gerekiyor. Bunun dışındaki akrabalar, komşu ziyareti, eş dost bayramlaşma ziyaretleri, haberleşmeleri, bayramlarda mutlaka yapılması gereken haberleşmeler oluyor. Mesela sıra rahim konusunda alimler şunu söylemiş. Demişler bu yakın akrabayı eğer aynı şehir, kasaba veya köyde oturuyorlarsa en az haftada bir defa demişler. Bir irtibatın haberleşimin olması lazım. Haftada bir defa. Aynı köyde aynı kasabada veya şehirde oturan annemizi babamızı ağabeyimizi kız kardeşimizi ablamızı hala dayı teyze gibi dediğimiz gibi mahrem sayılacak derecedeki yakın akrabamızı haftada bir defa ziyaret etmemiz farz farz kuvvet nedir denmiş. Eğer sefer mesafesine kadar yerdeyse 90 kilometreye kadar yani bir köyde kasabada bulunuyorlarsa tabii küçüklerin büyüklerini araması aslında daha çok şeklinde cereyan ediyor. Küçüklerin, büyüklerin arması. Elbette amca, amcamız diyelim 70-80 yaşında 20 yaşındaki yeğenini araması farz mı? Yeğeni onu arayacak. 20 yaşındaki yeğeni amcasını bayramlaşmak için arayacak. Küçükler, büyükleri arayacak. Karşılıklı haberleşmeler olacak, ziyaretleşmeler. Dolayısıyla 90 kilometreye kadar mesafede olan yakın akrabayı ayda bir defa demişler arayıp sormak. 90 kilometreye daha uzaktaysa 300-500 kilometre, 1000 kilometre gibi uzak yerlerde ise bu akrabalarımız en az yılda bir defa aramak, sorup soruşturmak ve ziyaret anlamında bir irtibat kurmak gerekir diye değerlendirilmiş. Şimdi tabii günümüze gelirsek, günümüzde fiilen gidip ziyaretleşmeler de eskiye göre kolaylaştı. İşte hızlı trenler, ben otobüsler, uçak seferleri gibi yollarla aslında eskiden atla deveyle yaya olarak gidilen yollar bugün çok kısa aldı. Gitmeler kolaylaştı bir. İkincisi telefonla internet yoluyla olan haberleşmeler daha da kolaylaştı. Eskiden en azından bir mektupla diyelim, mektup yazarak haberleşme, hal hatır sorma söz konusuyken mektup bitti. Mektubun yerine telefon geçti, internet irtibatı geçti. Hele artık resimli de karşımızdakinin o andaki halini de görecek şekilde görüntülü görüşmeler de günümüzde temin edildi. Yani buna benzer yollarla en azından buna benzer yollarla haberleşmeleri sağlamlaştırmak gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar ve bu aslında çok önemli bir hadis-i şeriftir. Dünya ve ahirette en üstün meziyet, en üstün ahlak şu üç şeydedir diyor Peygamberimiz. Üzerinde şu üç vasıf olan, hal olan, edep ve davranış olan kişi dünya ve ahiretin en üstün ahlakını Edinmiş sayılır buyuruyor. Birincisi sana gelmeyene gitmen. Sana gelmeyene gitmek. İşte bu nefis meselesi. Nefsimizi kırarak, ayağımızın altına alarak bize gelmeyene gidebilmemiz. Kardeşimiz, ağabeyimiz diyelim küsmüş. Hanımlar işte kendi aralığındaki problemleri sebebiyle kocaların da araların açılmasına sebep olmuyor. Bir şey ne olduysa aramız açılmış. Kardeşimiz bize gelmiyor veya ağabeyimiz bizi aramıyor. Ama biz gidiyoruz. Biz arıyoruz. Diğer yandan belki daha küçüğümüz biz abeyiz diğer küçüğü küçük amcamız dayımız diyelim belki bizden küçük veya büyük fakat bir türlü bizi aramıyor sormuyor biz gidiyoruz o gelmiyor falan veya ara açılmış ama biz gidiyoruz bayramda kapısını çalıyoruz diyelim fakat bizim geldiğimizi anlayınca kapımız yüzümüze kapanıyor hiç önemli değil biz vazifemizi yaptık zile bastık Amcacığım bayramınız mübarek olsun, ziyarete geldim dediniz, siz kazandınız bu hadis-i şerife göre. Gelmeyene gittiniz ve kazandınız. Karşı tarafın size cevap vermemesi, size gelmemesi veya kapıyı yüzünüze kapatması ya da telefonu yüzünüze kapatması çok önemli değil. Siz kazanmış oluyoruz, birincisi bu. İkincisi sana vermeyene verebilmen. Siz çok dara düşmüşsünüz diyelim. Varlıklı, zengin akrabanız var. Kardeşiniz, amcanız, dayınız neyse veya aile dostunuz. Seniniz çek çekiniz protesto olmak üzere. 3 bin, 5 bin, 10 bin lira neyse. Çok dara düşmüşsünüz. Ödeyemiyorsunuz ve karşı tarafa karşı çok müşkil ve sıkıntılı duruma düşeceksiniz. Bu belli ve gidip yardım istiyorsunuz. Ya amca böyle böyle 10 bin liralık bir çekim vardı. Denkleştiremedim. İşte 2-3 ayın içinde ödeme imkanım olabilecek. Bir 10 bin lira ihtiyacım var diyorsunuz. Amcanız öbür tarafa bakıyor mesela. Kasası para dolu olduğu halde ki bunu biliyorsunuz. Size yardımcı olmuyor. Ondan sonra dayınıza gidiyorsunuz. O da mali durumu yerinde. O da size yardımcı olmuyor mesela. Ve sizin çekiniz protest oluyor. Sıkılıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Daha sonra arabanızı satmak zorunda kalıyorsunuz falan. Neyse, bu mesela Şimdi aradan 2-3 yıl geçiyor. Sizin durumunuz düzeliyor. Mali durumunuz çok yerinde. Bu defa amcanız işleri bozulmuş, dara düşmüş, mafya peşine düşmüş. 20 bin liralık ödeme çekleri var. <gülüyor> Ve büyük sıkıntıda. Ve size geliyor, yeğenim diyor. Ya böyle böyle maalesef işler iyi gitmedi. Son zamanlarda borçlarımı ödeyemez duruma düştüm. Ve dolayısıyla 20 bin liraya ihtiyacım var. Acilen ihtiyacım var. Yardımcı olur musun? Siz iki şık var vereceğiniz cevapta. Birincisi, geçen yıl ben de biliyorsunuz 10 bin lirayla ilgili dara düşmüştüm. Sizden rica ettim. Siz öbür tarafa bakıyordunuz. Ve bana yardımcı olmadınız. Kusura bakmayın başka kapıya demek size çok şey kaybettirir. Ama onun yerine... Peki amca hayırlısı olsun insanın başına her şey gelir diyerek amcanızın elinden tutarsanız o 20 bin liranın ödenmesinde ona yardımcı olursanız size vermeyene vermiş olursunuz. Ve zaten ödünç verdiniz. Karza sen istiyor karşı taraf. Bunu ödemek için de gayret edeceği zaten beklenir ve siz kazanmış oluyorsunuz. Üçüncüsü sana zulmedeni, haksızlık yapanı affedebilmen. Bu da üçüncü meziyet çünkü ayet-i kerimede gayzını ye, yutanlar diye vel kaziminel gayz ve afinen nas vel gayza ve afinenin nas gayzını öfkesini yutanlar. Öfkelendiği zaman öfkesini yutabilenler diye müminler bu durumdaki müminler methusena edilmiş. Vel afinenin nas ve insanlar affedenler. İşte haksızlık yapanı ve kendisine karşı bir takım haksızlıkları ortaya koyanı yeri geldiği zaman affedebilen kişi de methedilen arasında. Şimdi sahabilerden birisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ya Resulallah en faziletli amel benim için nedir demiş. Bugün ve bundan sonra benim yapacağım en faziletli amel hangisi olabilir? İlave namazımı kılayım, oruçumu tutayım, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Bir beklentisi var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş bu sahabe. Kızma, öfkelenme demiş. Olaylar karşısında öfkelenme. Tekrar sormuş. Başka bir amel nedir? Yine la tahak'ta 3 defa tekrarlamış peygamberimiz. Kızma, gadaplanma, öfkelenme olaylar karşısında öfkelenmeyi bırak manasında uyarmış. Tabii bunu şöyle de anlama imkanı var. O sahabenin demek ki çabuk kızma, öfkelenme özelliği var. Allah Resulü onu bildiği için bazı sahabelere peygamberimiz durumuna göre cevap vermiş. Onun hali neyse hali neyse günlük hayatta bildiği için Allah Resulü onun durumuna göre cevap veriyor. Mesela bir defasında Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir sahabe tartışmış. Aralarında kırıcı sözler bu sefer geçmeye karşı taraf kırıcı söz söyledikçe Hazreti Ebubekir sabre diyormuş. Öfkelenmiyormuş. Sabır gösteriyormuş. Peygamberimiz Orada onları tabii işitmiş, biraz üzülmüş ama Hz. Ebu Bekir cevap vermeye başlayınca Peygamberimiz kalkıp kalkıp gitmiş. Onun üzerine Hazreti Ebu Bekir daha sonra Ya Sehallah daha önceden otururken ayrıldınız yanımızdan. Bize kızdınız mı? Üzüldünüz mü falan diye sorunca Evet ya Ebu Bekir diyor Peygamberimiz Sen sabrettikçe diyor muhatabına kızmadıkça senin adına bir melek cevap veriyordu. Fakat sen Karşı tarafa cevap vermeye başlayınca merak geri çekildi, şeytan devreye girdi. Seninle birlikte o da karşı tarafa saldırmaya başladı. Yani seni öfkelendirerek, kızdırarak karşı tarafla daha fazla birbirinize giresiniz diye şeytan tahrik etmeye başladı. Bunu görünce orada kalamazdım diyor Peygamberimiz. Oradan ayrıldım. İşte bunun gibi değerli kardeşlerimiz gerçekten bayram günlerinde müminlerin birbirine gelmesi, gitmesi, kaynaşması gerekiyor. Bir kardeşimiz hocam diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında veda hutbesi irad etmişler. Acaba bu hutbede hangi noktalara değindi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye soruyor. Tabi veda hutbesinin farklı metinleri var. Bazı uzun, bazı kısa, çeşitli Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da diğer yerlerde peygamberimizin bazı topluluklara olan konuşmaları rivayet edilmiş. Fakat bunların arasında en yaygın olan asıl Allah Resulü'nün bir öğlen namazında Arafat'ta yaptığı konuşmada, hutbede temas ettiği ana noktalar var. Onlar bir takım hadis kaynaklarında zikredilmiş. Mesela Müslim Haç 147 no'lu hadis. Ebu Davud Menasik 57 Nese'i de nakledilmiş. i̇bn Mace Menasik 84 nolu hadis olmak üzere nakledilen veda hutbesinin ana noktaları şunlar oluyor. Mesela mal ve can güvenliği ile alakalı Allah Resulü veda hutbesi şöyle buyurmuş. Ya yüven ey insanlar inne dima öküm ve mal eküm şüphesizin canlarınız ve mallarınız haramun aleyküm size haramdır mal ve can dokunulmazdır. Yani herkesin kendi malı kendine aittir. Başkası ona dokunamaz. Zarar veremez. Malın koruma altına alınması. Canın korunma. Can önemli. Kişi hayatta kalmalı ki dünyada imtihan süresini tamamlayabilsin. Başka biri müdahale ederek onun varlığına son verirse, insan eliyle olan son verme tabii ki cinayet anlamına geliyor. Ve haksız yere birini öldürmek büyük günahlardan bildiğimiz gibi. Allah Resulü'nün yedi helak edici büyü günahtan uzak durun helak edici ifadesini kullanır Peygamberimiz. Bunlardan birisi de haksız yere birini öldürmek oluyor. Şimdi dolayısıyla burada mal ve can güvenliği tabii önemli oluyor. Can güvenliğine karşılık bildiğimiz gibi kısa cezası getirilmiş Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde. Yani bir kimse haksız yere pusu kurarak birini öldürürse kendisi öldürülür. Ve bu e, sağlam deliller ispat edildiyse e, dolayısıyla öldürülen kişinin velileri dediğimiz geride kalan hak sahibi, ailesi biz de bu suç işleyenin öldürülmesini istiyoruz derlerse bunu engellemeye kimsenin hakkı söz konusu olmuyor. İşte günümüzde maalesef bu yerine getirilemeyince bu defa mağdur olan ailenin tarafı biz bunu kendi elimizle Yerine getirilim anlamında kan davaları başlıyor. Aksız yere bu defa hiç ilgisi olmayan diğer akrabaları da onların saldırısına hedef olabiliyor. Yani asıl bir tek suçlu değil de o suçlunun dışında bütün sülale, bütün aile düşman olarak ilan ediliyor. Ki kan davası denen hadise budur ve bu yanlıştır. Bunun kesinlikle hiçbir dinde, hiçbir aklı başında olan toplamda yeri olmaması gerekir. Çünkü hiç suçu olmayan bir kişiyi aileden... Ben bizim öldürülen kişiyi onu öldüreyim diyemezsiniz. Onun suçu yok, ilgisi yok yani. Ama suçlu olan kişi doğrudan doğru muhatap alınacaksa onun kamu eliyle, devlet eliyle tabii ki mahkeme edilerek bu cezanın verilmesi asıldır. Mahkeme eliyle verilmediği zaman yanlışlıklar olabilir. Acaba o suçu o mu işledi, onun üzerine mi atıldı? Kesin delille bunun ortaya çıkması mahkemede olabilir. Mahkemesiz doğrudan doğruya kişi kendi müdahale etmeye kalkarsa bir takım... Yanlışlıklar olur, yanılgılar olur ve haksız yere biri öldürülür. Bu defa da kendisi büyük günah işleyen durumuna düşebilir. Bu yüzden İslam'da mal ve can güvenliği sağlanması esas alınmıştır. Mal güvenliği için de hırsızlık için ceza ağır cezalar getirilmiştir. Hatta bu haramlık buydur Peygamber ki hurmeti yevmiküm hede fişheriküm hede şu gününüzün, o vedacındaki tabi Kabe-i Muazzama'nın çevresi bu söylenen yerler. Şu kurban bayramı günlerinin, şu haç günlerinin haramlığı gibi. Sizin bu ayınızda, bu zilhicce ayında, bu kutsal beldede bu gününüzün haram oluşu gibi haramdır. Ela dikkatle, hel bellagdü tebliğ ettim mi? Bunu duydunuz mu, işittiniz mi? Ey eshabım, ey Hüccacı kiram diye peygamberimiz sesleniyor. Demek ki mal ve can güvenliği İslam'da fevkalade önemli, en öne alınan haklardan. Hatta İslam alimleri şu dört şey demişler, tehlikeye düşerse hicret vacip hale gelir. Mal, can, ırz ve din kökten bunlar tehlike altındaysa bir Müslümanın o oturduğu yerden başka bir beldeye veya başka bir ülkeye göç etmesi vacip hale gelir demişler. Malınız tehlikede her an birileri saldırıyor malınızı gasp edip sürülerinizi götürüyor arabanızı alıp gidiyor hesap soramıyorsunuz ve malınız kazancınız teminat altında değil diyelim. İkincisi canınız her an saldırı tehlikesi var aileden birileri öldürülüyor saldırganlar var falan ondan sonra veya ırs tehlikesi var. Allah korusun eşinizi kızınızı gelinizi aileden bir hanımefendiyi e, evden kaçırma dağa kaldırma vesaire gibi açık tehlikeler var diyelim ırz tehlikesi, ırza karşı tehlike üçüncüsü dördüncüsü de dini kökten yaşayamayacak derecede yasaklar getirilmiş namaz kılmada oruç tutmada zekat vermede dinin herhangi bir emrini şeyini yaşamada kesin olarak baskı altındasınız ve hiç kıpırdayamıyorsunuz kısaca bu dört Husustan birisi kökten yerine getirilemeyecek derecede risk altına girdiyse oradan başka beldeye hicret etmek, göç etmek vacip hale gelir denmiş. Dolayısıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, ve sahabeler de Mekke-i Mükerreme'den bildiğimiz gibi bu sebeple hicret ettiler. Mal, can, ırs güvencesi kalmamıştı Mekke-i Mükerreme'de. O kadar ki bildiğimiz gibi en son peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hicret ederken evinde Allah rasülünü katletmek üzere karar aldılar. Kureyş ileri gelenleri ve peygamberimizin evi de sarılmış durumdayken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayete göre Yasin suresini okuyarak yerine de Hazreti Ali'yi yatağına bırakarak peygamberimiz Mekke'den ayrıldı bilindiği gibi. Hazreti Ebu Bekir'le daha önceki, daha önceki anlaşmasına göre Mekke dışında buluştular. E ondan sonra birlikte Hazreti Ebu Mekke dışında yollarına devam ettiler ama evden ayrılması peygamberimizin kendisini katletmek üzere karar verenlerin bulunduğu gece peygamberimiz evinden ayrıldı. Yani bu derece artık Mekke'de kalma imkanı söz konusu değildi. Ve diğer sahabeler için de bu geçerliydi. Tabi Hazreti Ömer gibi kendine güvenen varsa arkama takılsın gelsin manasında meydan okuyarak Mekke'den ayrılanlar da oldu ama gizlice Mekke'yi peygamberimiz ve sahabelerin pek çoğu terk etmek zorunda kaldılar. Neden? Mal, can, ırz tehlikesi bir yana dini yaşama imkanı hiç yoktu. Yani İslam'ı Mekke'de yaşayayım deme imkanı yoktu. Dışarıda namaz kılma imkanları olmadığı için Erkam bin ebiler kamın işte Erkam radyosu diyoruz bakınız. Erkam bin ebiler kamın evinde gizlice peygamberimiz ve sahabeler bir araya geliyor namazı orada kılıyorlardı Miraç'tan sonra. Bildiğimiz gibi Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Ondan sonra bir buçuk yıl kadar Mekke'de Müslümanlar kaldılar namaz kılacaklar. Cuma namazı zaten yok Mekke mükerreme döneminde. Neden yok? Toplu kılınması lazım. Nerede nasıl kılınacak açıkça? Böyle bir namaz kılma imkanı olmadığı için cuma namazı farz kılınmadı Mekke döneminde. Sadece beş vakit namaz farzdı. O da münferit olarak kılınıyordu. Ancak birlikte olma cemaatle namaz kıldım derlerse Erkam'ın evinde bir araya geliyorlar ve orada cemaatle namaz kılıyor. peygamberimiz kıldırıyordu Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde ki Hazreti Ömer yani sayı Hazreti Ömerle 40'a ulaşınca Erkam'ın evinden o zamana kadar gizlice orada Müslümanlığı yaşamaya çalıştılar. Konuşmalarını, görüşmelerini gizli yaptılar. Hazreti Ömer İslam'a girip Erkam'ın evine gelince Hazreti Ömerle 40 sayı ulaşmıştı. Artık 40'a ulaşınca ne gerek var kendimizi gizlemeye? Çıkalım meydana dendi. Ondan sonra Kureyş'e topluca Müslümanlar varlıklarını ilan ettiler falan. Ama Yine de baskılar devam ediyordu. Kabe-i Muazzama'nın herhangi uygun bir yerinde namaz kılmaya kalkan sahabeye saldırı oluyordu. Hazreti Peygamber'in üzerine bir, bir takım pislikler atıldı namaz kılarken. Hazreti Ebu Bekir'in aynı şekilde namaz kılarken üzerine atıldı. Yaralandı, saldırılar oldu. Birçok olaylar yaşandı. Mekke'de yaşanmaz hale gelince, Mekke yaşanmaz hale gelince Müslümanlar orayı terk ettiler. O yüzden diğer bölgelerde, beldelerde de, Müslümanların çok azınlıkta kalarak artık o bölgede İslam'ı, malını, canını, ırzını koruyamayacak duruma geldilerse ve düşmanın üstesinden gelecek gücede sahip değillerse oradan ayrılmaları gerekebiliyor. Onun için Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra çevreden, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, diğer bir takım Kafkas ülkelerinden, Türkiye tarafı ana vatan olarak oradan işte buna benzer sebeplerle mal, can, ırz ve din, Artık iyice baskı altına girince o bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Kitleler, büyük kitleler, bizim dedelerimiz de aynı şekilde o bölgelerden Anadolu'ya tekrar dönmek durumunda kaldılar. Evet işte Allah'ın Resulü mallarınız, canlarınız size aynen bugünkü bu haç süresindeki günün haramlığı gibi saygınlığı, muhteremliği gibi birbirinize haramdır, birbirinize saldıramazsınız, malınıza zarar veremezsiniz şeklinde sahabeler uyardı. İkinci sırada hemen ve nedimel cahiliyeti mevduatun, aynı şey kan davaları, cahil cahilce kan davaları kaldırılmıştır. Ve ne demin edao min demina dimaina Bizim ailemizden olan ilk kaldırdığım kan davası Demi İbni Rabia bin ha El-Haris. Rabia bin El-Haris'in, Haris oğlunun kan davasıdır diyor Peygamberimiz. İlk defa yani daha doğrusu veda haccı sırasında Haris oğlu Rabia'nın oğlunun Kan davası meselesi varmış ve dolayısıyla peygamberimiz onu kaldırmakla uygulamayı başlatıyorum diyor. Bundan sonra kan davası diye bir dava olmayacaktır, yoktur. Herkes haksızlığa uğradığını iddia eden gelip mahkeme olacaktır. Suçlu meydana çıkınca ceza uygulanacaktır manasında kesin tavır ortaya koyuyor. Ondan sonra hemen faize sıra geliyor bakınız. İşte günümüzün problemi. Ve in neribel cahiliyeti mevduatün. Cahile ribası kaldırılmıştır diyor peygamberimiz. Cahiliye devrinden kalma. Cahiliye ribası nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara Suresi'ndeki riba daha çok cahiliye ribası olarak nitelenir. Yani bir kimse bir kimsenin diğerine borcu var diyelim 100 altın lira. Ödeme tarihi geliyor ödeyemiyor. Mecburen karşı taraftan süre istiyor. Bana 6 ay daha süre ver. Tamam diyor veririm ama 100 altın lira 150 altın isterim diyor. Tefecilikte olduğu gibi. Tesadüfe bağlı ne kadar isterse yani. Karşı taraf kabul etmeme şansı yok. Neden? Para bulamadı, temin edemedi, ödeyemedi. Arada şey de yok. Yani mahkeme yoluyla falan tespit yaptırayım. Yüzde elli değil yüzde beş, yüzde on eklesin deme şansı da yok. İrade fesadı olduğu belli. 6 ay geçiyor yine ödeyemiyor. Borç çünkü yüzde elli artmış durumda. Bu sefer bir 6 ay daha istiyor. Bu defa karşılara borcu iki altın liraya çıkarıyor mesela veya iki katına yükseltiyor. Şimdi dolayısıyla bu şekilde bana süre tanı miktarı arttır yoluyla Cahile ribası insanların evinin barkını batıran, onları helaka sürükleyen, hatta daha önceki yüzyıllarda borçluyu esir köle cariye, köle haline getiren, yani alacaklının kölesi haline getiren sıkıntılar yaşanmış alacaklı ve borçlu arasındaki ödemeler konusunda. Yani buna benzer sıkıntılar tabii ki tefecili yandırıyor. Kontrolden çıkmış, kamu kontrolü olmayan, tespit o, yapılamayan, artık o andaki borçlunun sıkıntı durumuna göre borç miktarının arttırıldığı bir uygulama cahile devrinde yaygındı. İşte İslam onu kökten kaldırdı ve Allah'ın Resulü hadislerini cahile ribası kaldırılmıştır. Ve evvelü riben... Kaldırdığım ilk riba edav, ribana, e, bizim ribamızdan yine bizim ailemizden diyor peygamberimiz. Uygulamaya bakınız oradan başlıyor dışarıdan değil. Bizim ailemizden ilk kaldırdığım riba, riba Abbas bin Abdülmuttalib. Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. feinhu mevduun küllühü bunun tamamı kaldırılmıştır diyor. Ki Hazreti Abbas peygamberimizin amcası. Amcası Abbas'ın alması gereken diyelim daha önceden hak olarak meydana geldiğini kabul ettiği ribayı peygamberimiz kaldırdım diyor. Şimdi tabi burada Abbas bin Abdülmuttalip veda haccına kadar neye faiz ile devam etmiş konusu akla geliyor. Tabii bu konuda birçok açıklamalar yapılıyor çeşitli kaynaklarda. Hz. Abbas aslında Mekke'de peygamberimiz müsaadesiyle kalmış. Dolayısıyla Mekke fethedildiği halden özellikle İslam'a girmeyen bir takım görevlerle ticari ilişkileri var. Para kaynakları var kendisinin. Sermaye gücü var Abbas bin Abdülmü talebin. Ve dolayısıyla insanlara ödünç para verilebiliyor. Bir takım alacaklar oluyor. Daha önceki dönemden yani faizin yasak olmadığı dönemden faiz alacakları. Hani yıl bir yıllığına iki yıllığına diyelim verilen paralar var. İki yılda olmadan isteyemiyorsunuz. Bu arada faiz yasağı da gelmiş. Ama sizin daha önceye ait olan faiz alacaklarınız var. Yani buna benzer konularda ise işte ana parayı alma yoluyla tabii yetinmek gerekiyor. Faiz kısmı indiriliyor, ana para ödemesi yapılıyor. İşte Abbas'ın da bu şekilde daha önceye ait olan faiz yasağından önceki dönemden olan alacaklarına faiz eklenmiş durumdaydı. Peygamberimiz bu faizleri ilga etti. Sadece ana parayı alacağını ilan etti. Veda hutbesinde bütün hacılara ilan ettiği bu faizdir diyen görüş söz konusu. Bundan sonraki aile ile ilgili uyarısı oluyor peygamberimizin fette nisa kadınlar konusunda Allah'tan korkunuz diyor. Hanımlarla ilgili olan kadınlar kadın hakları konusunda Allah'tan korkun sakının. Fe innekum khaştumu hunne siz şefez onları bir emanetle Allah'ın emaneti olarak aldınız ve starhaltum furuce bir kelimetillahı onların ferçlerini namuslarını Allah'ın kelimesiyle helal edindiniz. Yani nikah olarak Allah adına onları nikahlamak, emanetinize almak suretiyle helal edindiniz. Öyleyse onların hukukuna riayet edin. Onlar sizin nezdinizde Allah'ın bir emanetidir. Emanete hıyanet etmeyin, onların haklarını gözetin. Veleküm aleyhinne, sizin onların üzerinde bir takım haklarınız vardır. Ella yuvattıne furuşeküm, ehadan tekrar, çirkin gördüğünüz hiçbir kimseye yataklarını çiğnetmemeleri gerekir hanımlarında nikahlı hanımımızın sizin razı olmayacağınız bir kişiyi eve alması ve yatağını çiğnetmesi söz konusu olamaz. Bu konuda sizin hakkınız vardır biliyorum. Yine velehünne aleyküm rizquhunne. onlar için onların sizin üzerinizde rızık hakları, yeme içme hakları vardır. Ve kisvetün, bir kisvetünle bil maruf ve maruf ölçüsüne göre onların yeme içme masrafları sizin üzerinize vaciptir buyurmuş peygamberimiz. Yani hanımları geçindirmek, evlenip hanım eve Geldikten sonra onun artık bütün yeme içme üst baş barınma masrafları erken üzerine vaciptir. Daha sonra doğan çocukların erkek çocuğu ise ileride okuyarak ederek meslek sahibi olduktan sonra kendi gelirli ayağı ayakta duracak zamana kadar... Onun masraflarını karşılamak babasına ait. Kız çocuğu evleninceye kadar aynı şekilde. Evlenmediyse, evlenemiyorsa babasının yanında sürekli kalma hakkına sahip. Onun yeme içme üst baş masraflarını babası karşılamak durumunda. Tabii bütün bunların marufa göre olması diyor Peygamberimiz. Örfleri, iyi bilinen, makul olan gelir düzeyine göre, sosyal seviyesine göre bunların karşılanması. Yani Dolayısıyla varlıklı olan bir aile reisi ailesine olan harcamalarını maruf ölçülerine yapmak mükellef sayılmış. Cimrilik o konuda yapamaz. Tabi israf da beklenmez, istenmez ama cimrilik de yapamaz. Yani onun gelir düzeyi, sosyal seviyesi, ailenin neyi gerektiriyorsa o seviyede olan harcama israf kapsamına da sokulmamış. Mesela kalacakları ev konusunda diyelim. Çok varlıklı olan, zengin olan bir Müslüman ona göre bir mesken temin etmek. Ev eşyasını ona göre sağlamak. Yeme, içme, üst baş masraflarını Yine gelir düzeyine, sosyal seviyesine göre temin etmekle yükümlü sayılmış. Yani maruf terimi bütün bunları içeriyor. Çünkü ayet kerim, Başka ayet kırımı da mesela ölçü şöyle konmuş: zü sehatim in hali vakti yerinde olan va zenginlik durumuna göre infak etsin, harcama yapsın ailesine. Ve ben Kudir alay rizku kendisine daraltılan fakir düşende Allah'ın kendisine verdiğinden harcama yapsın, ne verdiyse. Yani yeri gelir, bir soğanı, bir baş soğanı karı koca paylaşırlar ve ekmekle yerler. Ama günü gelir, gerçekten mali durumları çok düzgün olunca ona göre de yeme içmeleri olur. Yani o yüzden, o yüzden hali vakti daralan bir erkek de işini kaybeder, işsiz kalır, gelir, sağlayamazlık duruma işte işleri kötü gider falan. Ve dolayısıyla elbette eve getireceği şey yeni durumuna göre olacaktır. Hali daralınca o darlık... Ailesine de yansıyacak, hanımına, çocuklarına yansıyacak. Özel okullarda okutuyorsa daha önceden devlet okullarını alacak çocuklarını, daha az masrafla, daha masrafsız olan yerlere nakledecek mesela tedbirini alacak. Aile buna ayak uyduracak, hanımı yeni durumu ayak uyduracak. Ben biz daha önceden çok varlıklı, zenginlik şey, köşklerde iyi evlerde oturuyorduk. E şimdi e, izbe yerlere e, giriş katlarına taşındık. Ben bu hayata tahammül edemem demek yerine hanımefendinin bu yeni duruma ayak uydurması, kocasıyla birlik olması ve yeniden belki eski hayatlarına kavuşmalar için mücadele etmesi gerekecektir. Demek ki burada karı koca aile bir bütün olarak hayatı göğüslemesi, çok iyi olan durumlarda ona göre israfa kaçmadan harcama yapması ama durum kötüleşirse o yeni duruma da ayak uydurması gerekecektir. Neseben laykullahu nesta illa ma Ayet-i Kerime'nin sonu böyle bitiyor. Allah hiç kimseye verdiğinden fazlasıyla mükellefiyet yüklemez. Sadece Allah Allah verdiği kadarıyla mükellef tutar. Allah'ın vermediği, dara düşürdüğü bir kuldan fazla şeyler beklemek, büyük harcamalar beklemek. Elbette söz konusu olamaz. Zaten böyle yapmaya kalkarsa dolayısıyla açık daha da büyür, borçlar daha da kabarır, borçlarını ödeyemez duruma düşer ve ileride daha büyük felaketler yerleşecek anlamına gelir. Evet hutbede devam ediyor. Şöyle hutbenin vekat terektu fikum ma lam tadlu ba'dahu. Ben size bundan sonra benden sonra hiç sapıtmayacağınız, asla sapıtmayacağınız bir şey bıraktım. İniy in ittasamtum bihi. Yalnız buna sımsıkı sarılırsanız, kendin sımsıkı sarıldığınız takdirde benden sonra asla sapıklığa düşmeyeceğiniz size bir şey bıraktım, bırakıyorum. Nedir bu? Kitabullah'ı Allah'ın kitabı. Başka yerde ve sünnetü rasillâh ilavesi de var. ve Veya sünneti. Kitabullahi ve sünnetü rasulihi. Ama burada bu metinde sadece kitabı, Allah'ın kitabını bırakıyorum demiş peygamberimiz. Ona sımsıkı sarılırsanız sıkıntıya düşmesin e, Sonu şöyle bitiyor bu metindeki ifadeler. Yönnes, ey insanlar, e'la dikkat edin. İnne rabbekün vahidün, sin Rabbiniz birdir. Ve inne ebâükün, babanız Vâhidün birdir. Ela dikkat edin. La fadla li arabiyyin Bir Arap'ın yabancıya, Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Ve la li arabiyyin alâ Bir yabancının da araba üstünlüğü yoktur. Ve la Ala Esvede Bir beyazın siyaha üstünlüğü de yoktur. Ve esvede alâ ahmerem. Siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Yani ırk beyaz ırk fesci ırk vesaire diye Adem oğullarının, Adem kızlarının sırf yaratılıştan gelen özellikleriyle kınamak, ayıplamak söz konusu olamaz. Demek ki ırkçılığı İslam reddediyor. Adem oğulları, Adem kızları ifadesi aslında yeryüzüne dağılan bütün insanlık neslini ifade ediyor. Ya ye nas buyurmuş zaten peygamberimiz. Evledir, amenu, buyurabilirdi mesela ey iman edenler ey hüccac diyebilirdi dememiş. Ne demiş? Bütün hitap ettiği başlıklarda eyhennas, ey insanlar yani yeryüzüne dağılan ey Ademoğulları ey Adem kızları bu veda hutbesi bu mesaj hepinizedir manasında bütün hitap edilen başlıklarda peygamberimiz ey ifadesini kullanmış. Bu da ayrı bir önem taşıyor ve dikkat çekiyor. Ben burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.